Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefeslerimizin şerrinden O'na sığınırız. Allah kime hidayet ederse, O'nu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa, O'na hidayet verici yoktur.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 Allah hepimize mağfiret etsin. Hakk'a uymayı, hakla amel etmeyi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Allah kabul etsin. Sizi bayağı tutuk. Sabır bakmayın. Tamam inşallah. Estağfurullah. Ben ben bu ee, Allah cennetine girmeyi, cemalini görmeyi Hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o gün o meydanda nefsi nefsi denilen bir meydanda arşın altında gölgelenenlerden bizleri eylesin. Hesapsız cennete giren Allah Azze ve Celle'nin selamı olan esenlikler içinde olanlardan eylesin bizlerim. Kardeşlerim, muhakkak ki yaratılan her şeyin bazı vasıfları, özellikleri vardır. Nasıl ki insan bir şeyi anlatırken karşıdakine karşıdaki de bu anlattığın şeyin vasıfları nedir, özellikleri nedir, bize ne faydası var, tatlı mıdır, acı mıdır, ekşi midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır diye sorarak bazı şeylerini öğrendiği gibi dinde de amel eden müminin bazı özellikleri vardır. Yani yapmış olduğu amellerin o mümine kazandırdığı özellikler, vasıflar vardır. Ki insan o vasıflarla tanınır, o özelliklerle bilinir. Mesela Allah Azze ve Celle Aleykümselam ve hoş Hoşgeldiniz Bakara suresinin hemen girişinde Bizlere insanı anlatır Anlatırken Onlar Gaybe inanırlar Namazı dost doğru kılarlar Kendilerine Verdiğimiz mal ve rızıktan Allah yolunda harcarlar Yine onlar sana indirilene iman ederler. Ahirete ise şüphesiz yakinen inanırlar diyor. Bakın bunlar Bakara suresinin hemen girişindeki ayet-i kerimeler. Allah Azze ve Celle yarattığı insanı öyle bir yaratıyor ki özellikle mümini tüm canlılara örnek olsun diye Allah Kur'an'ı hakkıyla okuyup anlayanlardan eylesin insan yakinen şöyle düşünürse bu ayetleri gereği gibi tefekkür ederse işte müminin özelliklerini ne yapıyor? hemen yakalanmış oluyor Aleykümselam selam ve rahmetullahi demek ki Kur'an okuyacağız. Peygamberlerin nasihatını dinleyeceğiz. Ve gaybe yani Allah'a, ahiret gününe, kadere yakin inanacağız. Namazı dosdoğru kılacağız. Allah'ın verdiği evladı, kahri, malı, canı, şu kullandığımız zamanı ne yapacağız? Allah yolunda Hizmete sunacağız. Her sözde, Her işte, Her amelde, Allah'ı razı etmeye çalışacağız. Bakın hemen Bakara'nın girişinde, Okunan bu ayeti kerimeler, Bizlere, Hem cehaleti giderme, Hem bilinçlendirme, Hem de bir ahlak kazandırmış oluyor. Ve insan, almış olduğu bu nasihatla almış olduğu bu emirle hareket ettiği zaman bu sefer de sıratı müstakimde dost doğru yolda ne yapıyor hareket etmiş oluyor demek ki her halükarda Kuran hayatımızı ne yapacak ikame edecek kardeşlerim Allah Resulü ve vesselama Allah Ayşe annemize Allah Resulü ve selamın ahlakı sorulduğunda ne diye cevap veriyor kardeşlerim? Onun ahlakı Kur'an'da diyor değil mi? Demek ki yakine ulaşan bir insan şuurlu olur. İstikrarlı olur. Ve tereddütsüz bir imana kavuşur. Artık değişmeyen, dönmeyen bir ilim ve sağlam bir iman ve sağlam bir kulpa sarılarak Allah'ın kopmak bilmez ipine Sarılan insan olur Peki böyle oldu mu İnsan ne olur Evet yazın bakalım Onlar gayba inanırlar Namazı dosdoğru kılarlar Verdiğimiz mal ve rızıktan Allah yolunda harcarlar Ve yine onlar Sana indirilene iman ederler ahirete ise şüphesiz yakinen inanırlar diyor bunu kazanan bir insan nasıl olur kardeşlerim ne yapar Allah'ın yarattıklarına bakarak Allah'ı görür gibi ibadet eder ve gaflete dalanlarla beraber ne yapmaz gaflete dalmaz sizi diyor sakar cehennemine sokan neydi dünyaya dalanlarla beraber dalardı Allah'ı da az zikrederdik. Namazı da hiç kılmazdık diyor. Yine bu müminler ne yapar? Vereni övme, vermeyeni de yerme tavrına girmez. Veyahut ben falana şunu yaptım da bana bunu yaptı tipinde bir tavır takılmaz. Aynen Ebu Bekir'in tavrı gibi ne der? Ben ancak yaptığım bir şeyi Allah için yaptım ben ücretimi Allah'tan istiyorum yine bu ayetlerin ilk beş ayetin muhatabı olan ve hayatına geçiren bir insanda beliren özelliklerden birisi nedir kardeşler devamlı ihlas ve takva ile Allah'a yönelir her şeyi Allah için yapar ve yalnız ondan ister Allah'tan gayrısı ile huzur bulmayan bir kalbe sahip olur. Bakın sadece beş ayet. Şimdi anladık mı? Sahabenin ilmine baktığımızda, siz bu ilmi nasıl elde ettiniz? Ne diyor İbni Mesut? Allah ondan razı olsun. Biz on ayet alırdık, onu ezberlerdik, hayatımıza geçirmeden öbür onu almazdık. Bak 5 tane ayet inceliyoruz şimdi. Bu 5 ayet de insanın istikametini, hayatını, yaşantısını, düşüncesini değiştirmeye yetiyor mu? Bu insana kazandırdıklarıydı. Şimdi bu imanın kazandırdıklarına baktığımızda Düşünün şimdi. Aleykümselam hoş, hoş geldin. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Allah sevgisiyle bu insan ne yapacak? İç huzura ve kalp genişliğine ulaşacak. Düşünün şimdi kardeşlerim. Hakikaten Allah'a teslim olmayan insanların kalplerinde huzurun olduğunu görür müsünüz? kalpleri dar das dar ve o darlıklarını gittikleri her yere de ne yaparlar bir şekilde taşırlar ama bu imanı kazanan insana bakın Allah sevgisi ve iç huzuru vardır kalbi hep geniştir gittiği yere de huzur verir kararan gaflete düşen ümitsizliğe düşen kalplere ise ışık verir Allah bizi bunlardan kalsın. Başka ne kazandırır? Söyleyin. İnsanlara sevgi, saygı ve merhametle yaklaşmayı kazandırır. Bakın Allah Resulü ve vesselama kiminle karşılaşırsa karşılatsın ona hak ettiği değeri vermiştir. İster kafir olsun ister müşrik olsun, isterse inanan olsun, muhakkak hak ettiği değer bir saygı varsa onu ona vermiş. Hatta Halit'in e, iman etme sebebine baktığımızda, Ali sallallahu aleyhi ve Halite senin gibi karakterli, dürüst, yani dört dörtlük bir insan vasfına sahip olan birisi. Hala karanlıkta, şıkta, nasıl geziyor ben bunu hala anlamış değilim diyor. Halit dönüyor, dönüyor, dönüyor ve kılıcını teslim ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küfürde, İslam'da kılıç olan, küfürde kılıç olan alınmaz, İslam'da da kılıç olur inşallah diyerek, kılıcını kendisine ne yapıyor teslim ediyor ve Halit hakikaten, girdiği her savaşta üstün başarılar elde ediyor. Herkese bulunduğu hal üzerine ne yapın, değer verin diyor. Verilmesi gereken değeri ancak Müslüman verir kardeşlerim. İşte insanlara sevgiyle, merhametle, saygıyla yaklaşma ancak bu ayetlerden amelden sonra gündeme geliyor. Aleykümselam varahmetullah hoş geldin Murat. yine bu vasıflar insana Allah'tan başka kimseden hiçbir şeyden korkmamayı getirir çünkü imanın insana kazandırdığı en büyük etkenlerden birisi nedir tevhitte Allah'tan korkma Allah korkusunun olduğu bir kalbe artık başka hiçbir korku girmez işte bu da imanın kazandırdıklarıdır Aleykümselam selam ve Yaşar hoş geldin demek ki imanın artması kişideki birçok vasıfların değişmesine yer tutmasına zemin bulmasına sebep oluyor peki iman artmazsa yerine günah yükü olursa ne olur kardeşler Allah'tan gayrı her türlü korku olur değil Ve bu korku da insana belki de akıl almaz birçok günahın basit görülen birçok günahın işlenmesine sebep olur. Allah bizlere korusun. Hatırlarsanız bir rivayette aleyhissalatü vesselam bir kabre uğruyor. Biliyor musunuz diyor şu iki kabir sahibi sizin hiç önemsemediğiniz iki şeyden dolayı azap görüyor birisi bevline dikkat etmez birisi de insanların arasında laf getirir götürürdü diyor Allah korkan bir kalp nasip etsin kardeşler demek ki imanın kazandırdığı Allah'tan başka kimseden korkmama insanlara sevgi saygı merhametle yaklaşma Allah sevgisi iç huzura kavuşma ve kalp genişliği başka imanın insana kazandırdığının en büyük etkenlerinden bir tanesi de Allah için şehitliği göze almadır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her ile beraber gitmeyi, Allah yolunda öldürülmeyi, diriltilmeyi, tekrar başka bir seriyeden gitmeyi Allah yolunda öldürülmeyi ne kadar isterdir. Allah hepimize şehadeti nasip etsin. Amin. İmanın kazandırdığı bunlardır kardeşler. Yine imanın artırdığı insandaki özelliklerden birisini bollukta da darlıkta da cömert olma. Evet. Cömert kelimesini nasıl tarif edersiniz kardeşler? Yazar mısınız be? Cömert deyince ne anlıyorsunuz? Yemek yerken birisi gördüğünde Buyur kardeş sen de otur Yemeğimize demeyim Veyahut Ramazan geldiğinde Eşi dostu iftara çağırmayayım Veyahut Eskiyen elbiselerinizi Götürüp de böyle Fakire fukaraya vermeyim Cömertlik deyince Neyi kastediyor Bunu bir düşünelim Bollukta ve darlıkta cömert olma bu imanın insana kazandırdıklarıdır kardeşlerim mesela bakın sahabe nasıl cömertmiş geliyor bir tanesi ben bittim diyor öldüm diyor ne oldu ki diyor artık açlıktan diyor dayanacak hiçbir halim kalmadı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam enesi eşlerine gönderiyor Hiçbirinin yanında kuru bir dilim ekmek dahi yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kim doyurur diyor Allah onu hayırda kılsın. Hemen bir tanesi alıyor evine götürüyor. Kadınına sakın diyor ağzını açma bunu kim doyurursa Allah onu hayırda kılsın diye ve Vesselam dua etti diyor. Ama diyor hiçbir şeyimiz yok. Sadece çocukların 3-4 dilim ekmeği var. Onlara diyor bir tasın içine çakıl taşı koy, onları ateşte kaynat ve uyut diyor. Çocuklar açlıktan annelerinin babalarının ayaklarına sarılarak uyuyor. Karanlık bastığında evde ne varsa misafire konuyor, kendi önlerine ise tasların içinde su ve sadece taş. Sabah mescide geldiklerinde Haşır suresinin 9. ayet iniyor kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler Allah onlara hayret etti Allah onlardan razı oldu diyor işte imanın kazandırdı bollukta ve darlıkta cömert olma Allah bu vasıfları alanlardan eylesin yine beş ayet öğreniyoruz çıkmıyoruz bu ayetlerin bizlere kazandırdığı imandan bir tanesi ahlaklı ve hayalı yaşama çünkü demin de zikrettiğimiz gibi onun ahlakı Kur'an'da diyor ahlaklı olma yani kendi nefsine yakışmayanı başkasına yapmama hayalı olma yani Allah'tan utanma ve Allah'a hesabını veremeyecek her türlü hayasız işten bakıştan düşünceden uzak yaşama ancak imanın getirdi ama burada şunu da unutmayalım ki kardeşlerim en asgari de kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insan cennete girecek gelecek ama İşle işleyebildiğin kadar günah değil. Yap istediğin kadar hayasızlık değil. Allah'tan korkmak gerekiyor. Allah kendisinden razı olsun. Belki de dillendiremediğimiz kalbimize gelen birçok şeyleri sahabeler dillendirmiş. Allah Ebu Kureyre'den razı olsun. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor kalbime diyor öyle şeyler geliyor ki ama diyor şunlar var ya diyor sahabeyi göstererek. Bunların diline düşmekten diyor bunları dillendiremiyorum diyor. Korkuyorum diyor. Yani aslında sorup öğrenmek istiyor. Senin diyor onları dillendirmemen müminliğinin alametidir. Demek ki kalp sürekli değişebiliyor. Kalbe birçok vesvese, evham gelebiliyor. Bunları dillendirmemen senin müminliğinin alameti. Allah hepimizi ahlaklı, hayal olanlardan kılsın. Arkadaşlarını, kardeşlerini ahlaklı, hayalı olanlardan seçenlerden eylesin. Böyle olmayınca ne oluyor? Eğer arkadaşın ağzı bozuk birisi ise bir de bakmışsın aynı hoşlanmadığın kelimeleri sen kullanır vaziyettesin eğer arkadaşın hayasız birisi ise oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, yemeyi bilmiyorsa eleştirdiğin hoşlanmadığın her hareket sende de mevcut. Çünkü İslam'da gördüğün bir münkeri izale etme emri vardır. Etkileyemiyorsan etkileniyorsun demektir. Bunun üçüncü şıkkı nedir? Yok. Demek ki İman bize ne yapacak Etki edecek O iman bizi ahlaklı kılacak Ve hayalı kılacak Ve yaşamın her hareketine Bunu ne yapacak Yayacak Allah bizi onlardan kılsın Yine iman imtihanı getirir kardeşlerim Güllük gülistanlık bir yerde Yediği önünde Yemediği ardında yaşantısı güzel vücudu sıhhatli eşiyle anlaşan çocukları olan yani günlük 24 saati pürüzsüz geçen bir insanın imanda imtihanının olup olmadığını anlayamazsınız çilelere karşı sabır sebat ve katlanma gücün varsa işte sen iman eden birisin. Allah insanı hastalıkla açlıkla yoklukla çocukla kızla erkekle hem kızla hem erkekle veyahut kısırlıkla bunlarla ne yapar? İmtihan eder veyahut verdiğini alır zenginken fakir fakirken zengin kılabilir sıhhatliyken hastalıklı hastalıklıyken şifa verebilir Köleyken seni vezir yapabilir. İşte hangi halde olursan ol, çilelere karşı sabır, isyan etmeme, sebat gösterme ve katlanma gücün varsa demek ki sende imanda var. İşte bunlar imanın insana kazandırdıkları güzelliklerdir. Başka ne kazandırır? İmanlı olan birisiyle oturduğunuzda imanınız artar mı? Çünkü imanlı insan ferasetli olur. İleri görüşlüdür, dar görüşlü değil. Dünya için ahiretini satmaz, tüccar gibi kendi çıkarını düşünmez, hep Allah'ı hatırlatır, karşıdaki insan İster vezir, ister kral, ister çöpçü kim olursa olsun ona Allah'ı hatırlatır. Allah'la bozulan arasını düzeltmeye çalışır. İşte imanın insana kazandırdığı en güzel özelliklerden bir tanesi de neymiş? Feraset. İleri görüştük. Başka aklınıza geleni söyleyin bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümandan bahsederken ilk bahsettiği vasıflar nelerdir kardeşler? El ve dil eminliği değil. İmanın insana kazandırdığı özelliklerden bir tanesi de elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmez. Rabbim bizi de neslimizi de bu özelliklere sahip olanlardan kız. Evet. Başka? Ayette ne geliyordu? Namazı dost doğru kılarlar. Demek ki bu imanın kazandırdığı ve insana ahlak verdiği en güzel özelliklerden bir tanesi de neymiş? İbadetlerine olma günahlardan sakınmada titizlik gösterme olur namazı dosdoğru kılar Allah'tan korkar farzlara dikkat ettiği gibi nafilelerin üzerinde ısrarla durur ve günahlardan titizlikle sakınır aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi şeytan diyor ona bir vesvese verdiğinde o ona aldandığında Allah korkusu diyor ona galebe çaldığında hemen Rabb'ına dönerler diyor. Aleyküm selam hamur, hoş geldiniz. bu ayetin uzun sebebine baktığımızda sahabeden bir tanesinin önüne her gün namaza giderken dünya kadınlarından bir kadın çıkıyor ve zinaya davet ediyor. Adam hep yüz çeviriyor bir gün kadına icabet ediyor kadının diyor ve vesselam dört baca arasına geldiğinde Allah korkusundan bayılıyor ayıkıyor Allah korkusundan bu sefer ölüyor düşünün işte bunun üzerine bu ayet nuzul ediyor onlara diyor şeytan bir vesvese verdiğinde Allah korkusu onlara kalebe çaldığında hemen Rabbına döner işte ibadetlerine ve günahlardan sakınmaya titizlik gösterme ancak imanın kazandırdığı şeylerdir kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin Rabbim bizleri korusun demek ki insanın ibadetine özen göstermesi, titiz davranması onun günahlardan da korunmasına sebep oluyor Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı Adem'in kızlarına verilen güzelliğin belki de yarısının verildiği bir kadınlandı. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın ihlaslı olması onun o günaha düşmesinden ne yaptı? Biri oldu. Allah ihlaslı kılsın kardeşlerim bizlerim. Yine imanın kazandırdıkları Gereken görevleri yaparak tevekkül etme. İnsanın yaşamış olduğu bu hayatta başına birçok şeyler gelebilir. Babayı ana rahmindeyken, anneyi daha buna ermeden dedeyi 6 yaşında ve daha sonra öksüz, yetim olarak bir hayat geçirebilirsin. Veyahut 25 yaşındayken 40 yaşında bir kadın da alabilirsin Her ne olursa olsun Allah'ın sana takdir ettiğine razı olma Allah'a gereği gibi tevekkül etme imanın insana kazandırdıklarıdır kardeşlerim Dikkat ederseniz tevekkülü tarif ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere ince bir ikaz yaparak tarif ediyor eğer siz diyor Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz şu aç karna yuvasından havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi rızıklandırılırsınız diyor okuduk değil mi bu sözleri Allah'ım hepimize korkan kalp nasip eylem. Allah'ım hepimize doyan bir nefis nasip eylem. Bu kuşları hepimiz görüyoruz kardeşlerim. Sabah çıktığında işi belli değil. Çalışacağı fabrika, alacağı ücret belli değil. Allah onun rızkını tayin etmiş eğer hakkıyla Allah'a tevekkül edebilirsek o kuşlar nasıl rızıklanıyorsa biz de rızıklandırılırız ana rahminde seni bir kordon bağıyla besleyen Allah değil mi? doğduktan sonra iki sene o sütten seni besleyen Allah değil mi? hastalandığında hasta yatağında Hiçbir şey yemeden içmeden günlerce aylarca yattığın halde seni doyuran, yediren, içiren Allah değil. Allah hepimize anlayış versin. Yine kardeşlerim, imanın insana kazandırdığı en büyük özelliklerden birisi de insanın günahına üzülmesi sevabına sevilmesidir yani işlediğinde bir günah üzülüyorsan bir amel işlediğinde sevap işlediğinde de sevinebiliyorsan demek ki sen mü'minsin korkan bir kalbe sahipsin evet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 neler kazandırmıyor ki değil mi kardeşler? Bunların üzerinde bir düşünelim kardeşlerim. Bu beş ayeti defalarca bir okuyalım. Bir tefekkür edelim. Aleyküm selamlar hoş geldin Gazi hocam. Rabbimizin bunlar mümindir dediği vasıflara acaba uyabiliyor muyum? hakikaten buradaki özellikleri kazanabiliyor muyuz? kazandık mı? yoksa kendimizi mi aldatıyoruz? Allah azze ve celle'nin bu emirlerini yaptığımızda iç huzurumuz oluyor mu? kalbimiz genişliyor mu? huzur buluyor muyuz? Allah'tan gayri başka bir korku var mı? yok mu? Bollukta da, darda da cömert olabiliyor muyuz? Elimiz, dilimiz emin mi? Bunlara bir bakalım. Evet. Başka bir ayet kelime okuyayım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri akraba ve müminlerle bağı kesmemeyi, iyilik yapmayı gözeten, Rablarından sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Yine onlar Rablarının rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya ahiret saadeti onlar içindir. Evet. Bu da Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetlerden bir tanesi. Kim anlatıyor? Razı oldu. Yaratılan kullukla mükellef olan ve bu amelleri işlediğinde mümin olan insanların özellikleri değil mi? Neleri saydı kardeşlerim bu Allah'ın ahdini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler derken burada ne demek istiyor kardeşlerim? Bizler dünyaya gelmeden daha önce neredeydik? Ruhlar aleminde değil mi? orada Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkararak hepsinden bir ahit aldı mı? Aldı değil Ve yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik onlara azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinize şahit kıldım diyor evet demek ki Allah Azze ve Celle Rad suresinde onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler diyor demek ki müminin özelliklerinden birisi neymiş Allah'ın ahdini yerine getirme evet Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu kardeşler? Gelmiyor herhalde. Geliyorum. Hmm, tamam. Kardeşlerim ahit denince buradaki verilen Rablığın ahdi. Allah razı olsun yani bizi yaratan, rızık veren, yoktan var eden ve tekrar öldürüp dirilten bir Rablığın ikrarı var. Hani Allah Azze ve Celle kitabında onlara sorsan, gökten rahmeti indiren kim? De ki Allah. Rızkı veren kim? De ki Allah. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kim de ki Allah peki hiç düşünmüyorlar mı hiç akıl etmiyorlar mı diyor Allah bu ayetleri okuyup bu imanın özelliğini taşıyanlardan eylesin bizleri demek ki Kur'an okuma sadece okuma değil okuduktan sonra insanın birçok özelliği yakalaması gerekiyor. Onda vasıflar olacak. Hani birisi gelir en çok mesela Musa sorar işte hocam bu bilgisayar nasıl say bakayım özelliklerini dersin. İşte remi şu kadar hardtics'i bu kadar, işlemcisi şu markası şu deyince yarar ya da yaramaz diyorsunuz değil mi? İşte Allah Azze ve Celle de müminin özelliklerini sayarken burada da onlar ahdini yerine getirirler diyor Allah her halükarda her imtihanda Rabbinin ahdini unutmayanlardan eylesin demek ki hemen ayet devam ediyor onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır diyor aleyküm demek ki Allah'a ve insanlara verdiği sözü bozmazlar yani burada ne var bir dürüstlük söz konusu daha sonraki inşallah bir nasihatta o özelliklere de değinmek istiyorum bunun zıttı münafığın hasletlerine baktığımızda hiçbir zaman münafığın verdiği sözde durmadığını görürsünüz onlar verdikleri sözde durmazlar Ahitlerini bozanlar. Evet. Ama mümine kazandıran bu özellik neymiş? Allah'a da insanlara verdikleri sözü de ne yapmaz? Bozmazlar. Bakın buna bir örnek verelim. Ömer İbnül Hattab geliyor. Allah onun ahlakıyla bizleri de ahlaklandırsın. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben cehaletteyken Kabe'nin içine girmeyi, itikafa girmeyi, kendime nezrettim. Bunu yerine getireyim mi diyor. Evet diyor. Allah'a nezrettiysen, bu ahdini yerine getir diyor. Bir adam geliyor, Ey Allah'ın Resulü, benim doğan her çocuğum ölüyordu. Ben de dedim ki, Ya Rabbi, eğer bana bir erkek çocuğu verirsen, o da benim boyumca gelirse, ben de sana 30 tane kurban adaka diyorum dedim. Ben bu adamı yerine getireyim. İşte bak çocuk boyumca diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sen diyor bu adanı adadığında keseceğin yer bir cahiliye yeri, kurban kesme yeri mi değil. Putlara mı adadın? Hayır, Allah'a diyor. Git adanı yerine getir diyor. Yani Allah'a verilen ahit de yerine gelecek insanlara verilen sözde ne yapılacak? bozulmayacak yerine gelecek. Yine kardeşlerim bir özellik de Allah'tan başkasını ilahlaştırmazlar. Bu ayette müminin özelliklerinden birisi de neymiş? Bu. Bu da nasıl gündeme gelir? İmanın artması Allah'a olan tevekkülün gündeme gelmesi, Allah'ın ahdinin her an göz önünde tutulması Allah'tan gayrısına bel bağlamanın yolunu ne yapar? Keser. Ancak işlenen bir günah, işlenen bir fısk, işte Allah'tan başkasını ilahlaştırmaya doğru insanı adım attırır. Allah muhafaza. Düşünün Allah Azze ve Celle kitabında onlar Allah'ı sever gibi birini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezlerdir. Bakın mümin olmayanların yani imanlarına zulüm bulaştıranların halleri bu. Ama müminler Allah'tan başkasına ne yapmazlar? İlahlaştırmazlar. Yani her hareketini kontrol altında tutup hep murakabe içinde tutan insanlardır. Ayet devam ediyor. Akraba ve müminlerle bağı kesmezler. Demek ki müminin özelliklerinden birisi neymiş? Birincisi müminlerle bağı kesmeme. Evet. İkincisi akrabayla bağları gözetme Allah onlardan razı olsun sahabelerin yaşantısına baktığımızda karanlık gece olmasından hiç hoşlanmıyorlar neden kardeşimle arama karanlık giriyor diyorsun. o kadar üzülürler sabahı iplen çekerler ve kardeşine hasret kalır özlerlenmiş hayran kalmamak elde değil. Bir menfaat mi var? Yok. Bir onunla bitirecek işi mi var? Yok. Allah sev dediği için sevmiş. Kardeş ol dediği için kardeş olmuş. Kendi nefsinden onu üstün tut dediği için tutmuş. Ayıbını ört demiş, örtmüş. Onun Hatalarını tamir et Onu hayırda yarıştır Demiş bunu yapmış Müminle beraber olan Mümin olur kardeşler Allah Müslümanla bağını kesmeyenlerden Eylesin bizler Onlar yolda Giderlerken aralarına bir taş Bir ağaç Engel girse selam Aleyküm selam Aleyküm aleykümselam ve rahmetullah ve berakatü derlermiş hep esenlik hep selamlaşma aralarında hep rahmet olmuş akrabalık bağını kesmemişler neden çünkü dinde kim akrabayla bağını keserse cennetin kokusu ne yapmaz duyulmaz denmiş işte okunan, öğrenilen bu şeyler, bu emir ve nehiler, müminde görünen nelermiş, özelliklermiş, vasıflarmış. Allah razı olsun. Evet, ayet devam ediyor. Rablarından sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Demek ki, her halükarda, Allah'ın rızasını arama müminin özelliği, kötü hesaptan sakınma müminin özelliği olacak. Allah bizleri korusun kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size diyor, cehenneme girecek ilk üç kişinin misalini vereyim mi diyor. Hayırsever zengin insanlara Hayırlı ilim öğreten alim Ve Allah yoluna Şehit olan bir insan Ve üçü de hesaba çekildiğinde Hepsi de Yaptıkları ameli Allah için yaptıklarını Söylediğinde Allah Azze ve Celle Onlara ne diyor Sen yalan söyledin Şahit olan melekler Sen yalan söyledin sen desinler diye Yaptın ve dedilerdi Allah hepimize hayır versin Kötü akıbetten Kötü hesaptan Bizleri korusun kardeşler Sıkıntı mı var? Allah rızasına eren Kullardan eylesin bizleri Evet. Kötü akıbetten korusun bizleri. Yine Bukhari'nin naklettiği rivayette bir adam diyor cehenneme getirilir. Bağırsakları çıkarılır ve etrafında değirmenci merkebinin dolaştığı gibi dolaşır. Onu tanıyanlar yanına gelir. Der ki diyor. Ey filan, senin halin nicedir? Sen bize dünyadayken iyiliği emreder, kötülükten sakındırırdın. Şimdi halin nicedir diye sorduklarında o ne der diyor. Evet, ben size dünyada iyiliği emrederdim ama kendim işlemezdim. Kötülükten sizleri sakındırırdım ama kendim uzak durmazdım işte halim böyle diyor Allah'ın bizleri böyle hale düşmekten koru ya da müflis rivayetini hatırlarsanız kardeşlerim dünyadayken dünyadayken hayır hasenatı bol olan bir insan ahirete geldiğinde ufuru dolduran amellerle gelir ama diyor şuna zulmetmiş, buna tecavüz etmiş, bunun malını haksız yere yemiş, birçok günah işlemiş ve işledikleri şeyler aldığı hasanatlarla yer değişir ve bitti mi karşıdakinin günahı yüklenir ve yüzüstü cehenneme düşer. Allah hesabı kötü olanlardan korusun. Hesabı kötü olmaktan korkanlardan Sen eylesin isterim hay, hay, demek ki her halükarda Allah'tan korkma Allah'ın rızasını arama müminin alametlerinden kardeşlerim ayet devam ediyor her türlü sıkıntıya sabrederler evet onlar Rabbinin rızasını isteyerek sabreden diyor ayet-i kerimede sabır derken ne anlıyorsunuz kardeşlerim ne anlıyorsunuz anladığınızı yazar mısınız be? onlar sabreden Rabbinin rızasını isteyerek sabreden derken ne anlıyorsunuz evet evet Herhalde düştük sesimiz gelmiyor. Ya da herkes şu an ahirete mi gitti? Hesabını mı düşünüyor acaba? Öyle mi oldu? Kimse yok mu? Ses var. Her türlü sıkıntıya sabrederler derken Allah Azze ve Celle onların başına bir bela bir musibet geldiğinde onlardan ilk söz biz Allah'tan geldik ancak Allah'a dönücüleriz keşke yok en ufak bir isyan yok Allah'ın verdiğine rıza göstermeyip de yakayı paçayı yırtma yok bir gün Allah Resulü ve Vesselam'ın oğlu İbrahim ölüyor. ve Vesselam İbrahim'i gömerken gözyaşları mübarek sakalını ıslatıyor. Sahabeler diyor ki sende mi? Sende mi anıyorsun? Evet. Ey İbrahim vallahi biz seni çok seviyoruz. Seni kaybettik. Mahzun olduk. Kalp mahzun oldu. Göz yaşardı. Vallahi bu isyan değil diyor. Vallahi bu isyan değil diyor. Demek ki fıtri olarak bir şeylerin verilmesi, gösterilmesi bunlar isyan değil sadece fıtratın getirdiği bir şeydir. Ama ne olursa olsun sabretme ve namazı dosdoğru kılma namazla Allah'tan yardım dileme ancak müminin özelliği kardeşlerim. Ve verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan diyor ayette. İnfak yapmaya hiçbir zaman ara vermezler. Ve kötülüğü de iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, ahiret saadeti onlar içindir diyor. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir insan birine iyilik yaptığında bunun bunda bir çıkarı var da onun için iyilik yapıyor diyecekler diyor. Onu da bulamazlarsa hay enayi malını yediriyor diyecekler diyor. Onların görünüşü kurt gibidir diyor. Suretleri değişmiş diyor. İhtiyarları şeytan gençleri ise söz dinlemez diyor. Aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldin İhsan ve onlar diyor dünyalık bir malı bir susamdan kaç gram yağ çıkacak onun hesabını bileceklerdir. Ama dinlerini ihmal edeceklerdir. Amin. Allah razı olsun. Amin. Ve sahabe soruyor sahabeye ve vesselam'dan bunu nakledince bunlar ne zaman olacak ey şeyh diyor. İbn-i diyor ki bu soruyu biz de sorduk diyor. İlim küçüklerde emanet ehil olmayanın eline geçtiğinde diyor. O zamanın insanları diyor ehil olmayana gider. Onlar hem sapar hem de saptırır diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bakın bir Rad suresindeki iki ayet Allah'ın ahdini Allah'a ve insanlara verdikleri sözün bozulmayacağını Allah'tan başkasının ilahlaştırılmayacağını akraba bağının gözetilmesini müminlerle bağın kesilmeyeceğini kötü hesaptan korkulacağını. Allah'ın rızasının aranacağını her türlü sıkıntıya sabredileceğini infak yapmaya ara verilmeyeceğini ve kötülükleri ise iyilikle savmayı anlatıyor Allah bu öğrendiğimiz ayetlerle amel etmeyi nasip etsin bizleri Rabbim bu özelliklerle vasıflandırsın hakkı hak bilip yaşayan batılı batıl bilip ondan uzak kılanlardan eylesin. Allahümme. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşheden la ilaha illa ente estağfurke ve etubu lehim. Rabbil Bugün 6 ayet öğrenelim. Yarın bir 6 daha işleyelim inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.